Okumak için aldığımız cüzleri unutursak ve kaçıncı cüz olduğunu hatırlamazsak evet. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumamız mı gerekiyor? Eğer öyleyse nasıl niyet etmeliyiz demişler. Evet. La <gülüyor> yükellifullahu nefsen illavus İnsan ancak gücünün yettiğiyle, hatırladığıyla mükelleftir. Dolayısıyla eğer unutulmuşsa Cenab-ı Hak kabul etsin. Ee, okuduğu miktara da mutlaka sevap alacaktır. Eğer bir kanatı varsa Hatim yapıyorsa 17. cüz'ü okumamışım diyorsa o zaman 17. cüz'ü okur ancak hangisini okuduğunu hatırlamıyorsa baştan da okuyabilir yani tamamını tekrar okur Kur'an okumanın zararı olmaz her zaman faydadır ama öyle bir şey şart değil yani. Peki şey mesela hocam özellikle hanım kardeşlerimiz kendi evet. aralarında cüz dağıtıyorlar ve işte evet. haftanın son günü cuma günü de dualıyorlar. Ya ben evet. 12 ile 13'ü almıştım ama 12 okudum mu 13 okudum mu ya da belki 5 evet. aldı. Böyle bir durumda ne yapacak? Tabii Hangisini şimdi, aldığını unutursa veya Evet. Hatta? Biraz daha farklı bir durum. Orada bir emaneti üstlenmiş. En azından emanet etmişler. Şu cüzleri oku diye. O emaneti yerine getirmek için eğer unutmuşsa tamamını okuması veya iki cüzde tereddüt etmişse ikisini birden okuması uygun olur. İfade ettiğimiz gibi Rabbimizin kitabını okumak mutlaka insana mükafat getirir. Dolayısıyla hatırlamadığımız bir yer olursa önemli değil bu. Rabbimiz kabul eder inşallah. Ama burada emanet ve üzerine bir şey alma söz konusudur. Onu hakkıyla yerine getirmek için emanete riayet etmek lazım. Peki hocam.